Geğerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba. İklim Haber'den Şenol Bali'nin haberine göre Erzincan'ın il içi içerisinde bulunan Çöpler Maden sahası çevreyi ve yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Yaşam savunucularının ikinci Çernobil olarak adlandırdığı sahanın faaliyetlerinin durdurulması için hukuki mücadele devam ediyor. Firma ise maden sahasının kapasitesini arttırmak istiyor. Yaşanan heyelanlarla tonlarca siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı iddia edilirken olası bir depremle tüm Türkiye'nin zehirleneceği kaygısı dile getiriliyor. Tunceli, Malatya ve Sivas'ın ortasında bulunan Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler Köyü'ndeki Çöpler Altın Madeni 2010'dan beri faaliyette. Kanadalı ve Türkiye'li ortakların işlettiği altın madeni ocağında 3000 kişi çalışıyor. Yıllardır siyanür ve sülfürik asit yayan madenin bölgede ekolojik yıkıma neden olduğu iddia ediliyor. Yaşanan tahribatla ilgili olarak yaşam savunucuları yıllardır seslerine duyurmaya çalıştıklarını söylüyor. Hukuki yollara başvurarak olası yıkımlarının önüne geçmenin yollarını arıyorlar. İddia o ki altın madeni ocağında oluşturulan atık göletinde biriken kanserojen ve öldürücü kimyasallar buharlaşarak doğanın üzerine ölüm olarak yağıyor. 197 futbol sahası büyüklüğündeki barajda biriken zehirli sular taşmasın diye evaporatör denilen bir aletle de atmosfere buhar salınıyor. Öte yandan geçtiğimiz süreçte madenin kapasite arttırımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevresel etki değerlendirme yani ÇED olumlu karar verildi. Kapasite artışı gerçekleşirse 640 futbol sahası büyüklüğünde atı kavusu kapasitesine ulaşacağı bilgisi paylaşılmış Bölge ekosisteminin bozulduğu, bitki örtüsünün çoraklaştığı ve kuş türlerinin öldüğü de dillendirilen diğer zararlardan. Resmi rakamlara göre bu sahada yıllık 122 bin ton sülfürik asit kullanılıyor. Rakamlarda 11 ton olan siyanür kullanımının olduğu belirtiliyor. Denetim ve incelemelerin ise yetersiz olduğu dile getirilen iddialardan bir başkası. Yine uzmanlara göre güneşe maruz kalan atık maddeler buharlaşarak atmosfere ve bulutlara karışıyor. Aktivist ve aynı zamanda Çöpler Köyü sakini olan Sedat Cezairoğlu, uzun yıllardır yaptığı çalışmalarla yaşanan tahribatı ülke kamuoyunun gündeminde tutmaya çalışıyor. Cezairoğlu'nun çabaları ve açtığı davalarla birçok çalışmada geri adım atılmış. Son aylarda patlamaların yaşandığını belirten Cezairoğlu, son patlamanın yerinin henüz tespit edilemediğini söylüyor. 7 ay içinde 3 defa patlama yaşandı. Son patlayan yer henüz bulunmadı. Bir aydır toprağa karışmaması gereken tonlarca sönür toprağa geçti. Yine 39 çeşit kimyasal madde kullanılıyor. Şu an bakanlığa bağlı müfettişler inceleme yapıyor. Biz acele tespit davası açtık ancak bu beklenmeden çalışmanın derhal durdurulması lazım. Tehlike çok büyük. Arada büyük paralar döndüğü için herkes 3 maymunu oynuyor dedi Cezayiroğlu. Türkiye'nin... En derin tatlı su gölü ve Mars'ın jeolojik yapısına benzerlik gösterdiği iki noktadan biri olarak kabul edilen Salda Gölü'ne beyaz kumulları ve turkuaz renkli suyla bu yazda ziyaretçi akını bekleniyor. Havaların ısınması ve okulların tatile girmesiyle tatilcilerin yoğun ilgisi beklenen Salda Gölü'nde Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın göl ve beyaz kumulları koruma önlemleri kapsamında kuzeybatı kısmındaki beyaz adaların bulunduğu alanda Beyaz kumullara basmak ve buradan göle giriş yasaklanmıştı. Salda Koruma Derneği, göle giriş yasağı kapsamında genişletilmesi ve tüm göle uygulanmasını istiyor. Dernekten yapılan açıklamada, Salda gölü kapalı bir havza. Göle giren kirlilik bir daha çıkamaz. Göle girenlerin teri, güneş kremi, duşu, şampuanı ve onlarca atığı bu kapsamlı kirliliğe yol açmakta. Bu yüzden insanlar gölde suya girmemeli. Biriken kirlilik göl dibine çökelmekte ve canlılar için zehirli olan Hidrojen, sülfür, metan ve amonyak oluşturmakta. Salda dünya mirası. Tam koruma istiyoruz dendi. Dernek Başkanı Gazi Osman Şakar. Biz göle girmenin tamamen yasaklanmasını sürekli olarak dillendiriyoruz. Havaların ısınmasıyla insan hareketliliği de yavaş yavaş başladı ve artmasını bekliyoruz. Gölün tamamını suya girmesi ve etrafındaki beyaz kumullara basılması... Yasaklansın istiyoruz çünkü bu kumlar sadece bu göle özgü kumlar dedi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici de saldanın tüm çevresiyle bütün havza olarak korunması gerektiğini belirterek insanların vücut atıkları, kullandıkları kimyasal ürünler tamamen gölün içinde kalıyor. Son yaptığımız araştırmalarda göldeki mikroorganizmalar ve bakterilerin değişime uğradığı belirlendi. Su içinde insani, tarımsal, Egzoz gazları ve benzeri dış etkenli atıkların su kalitesini ve rengini değiştirdiği bilinmekte. Çevresel kirlilik nedeniyle yağışlarla gelen atıklarda gölü kirletiyor diye konuştu. Bakanlığın sigara içilmemesi, araçla girilmemesi, piknik yapılmaması, yapı iznine verilmemesi gibi önlemlerinin yerinde olduğunu da anlatan doktor, Kesici, Salda Gölü koruma alanı içeren kısımlara ayağımızla basmamalı, göle girmemeliyiz. Kısacası Salda Gölü'nün suyunu, Gözümüzle sevmemiz gerekir. Uzaktan sevmeliyiz dedi Erol Kesici. İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından bir yangında Karaburun ilçesinde çıktı. Yangın sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesiyle yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın mevsimi başladı. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.